Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ala Resulina Muhammedin ve ala elhi ve sahbihi ecmain. Efendim bugün 23. sözün birinci mefasının beşinci noktasını okuyacağız. Burası iman ve duaya dair. Beşinci nokta, iman duayı bir vesileyi kat'i olarak iktiza ettiği ve fıtrat insaniye onu şiddetle istediği gibi, Cenab-ı Hak duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var mealinde? Kul mâ ya'bevû bikum rabbi levle kum ferman ediyor. Hem ud'un yestecib lekum emrediyor. İman, duayı bir vesileyi kat'i olarak iktiza ettiği. Evet, iman ve dua birbirinin ayrılmazı bir anlamda. İman, Cenab-ı Hakk'ın varlığını bilme, tanıma marifet anlamında varlığını bilme sonra onu tanıma sıfatlarıyla yani onun büyüklüğünü anlama insanda mesela haşyet ve hürmet duygusu uyandırıyor Cenab-ı Hakk'a karşı diğer taraftan Cenab-ı Hakk'ı kainattaki bütün güzelliklerin kaynağı olarak bilme insanda hayret ve hayranlık uyandırıyor yine Cenab-ı Hakk'a karşı diğer taraftan önümüze gelen bunca nimetin ondan olduğunu bilmek, ona karşı minnet ve şükran hissi uyandırıyor insanda. Dolayısıyla iman, insana bazı hisler hasıl ediyor. Hayret ve hayranlık gibi, hürmet gibi, minnet ve şükran gibi. Bütün bunların tamamına birden biz muhabbet diyor, diyebiliyoruz. Muhabbetin çeşitli renkleri bütün bu saydıklarım. Dolayısıyla iman varsa ona karşı muhabbet vardır. Dolayısıyla ondan ona sığınma hissi, insanın hayatı boyunca yaşadığı şeylerle, baş edemediği hadiselerle, ona, onun kudretine sığınma veya gideremediği ihtiyaçları için onun rahmetine sığınma hissi insanda kaçınılmaz olarak var. Dolayısıyla insanın insanda iman varsa, duada vardır. İmanın tabi sonucu, fıtri sonucu bir anlamda duadır. Evet, iman duayı bir vesileyi kat'i olarak iktiza ettiği, Tabi insan en küçük arzularını bile Cenab-ı istemesi de kuvvetli bir imanın sonucu zaten. O cihetle bakıldığında. Dolayısıyla insanda iman varsa dua vardır. Dua yoksa sanki işte sadece zihni bir anlamda teorik bir imana sahip olup onun hal ve hareketlerini ve hislerini e, harekete geçirmiyor anlamına geliyor. Evet, Dolayısıyla iman ve dua birbirinin bir anlamda kaçınılmaz sonuçlar. İman duayı bir vesileyi kat iyi olarak ikiza ettiği ve fıtrat-ı onu şiddetle istediği gibi, Cenab-ı Hak dahi duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var mealinde? Yani dua o kadar önemli ki, yani Cenab-ı Hakk'ı bilme, fark etme, onun büyüklüğünü tanıyıp idrak etme anlamında dolayısıyla insanın Kıymeti neredeyse duasına bağlı denilebiliyor ki ayet-i kerime bunu ifade ediyor. Cenab-ı Hak diyor duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var mealinde? Kul mâ yâbev bikum rabbi levle duâvkum ferman ediyor. Hem ud'un yestecib emre ediyor. Bana dua edin kabul edeyim. Cevap vereyim emrediyoruz. Eğer desen birçok defa dua ediyoruz, kabul olmuyor. Halbuki ayet onun midir? Her duaya cevap var ifade ediyor. Evet. Duaya bu kadar önem veren ve teşvik eden bir Kur'an'ımız var. Fakat dua ediyoruz zaman zaman kabul olmuyoruz. Mahiyetasına dua edin, icabet edeyim, cevap vereyim diyor. Bu bir müşkil olarak karşımıza çıkıyor. Üstad el cevap diyor. Cevap vermek ayrıdır, kabul etmek ayrıdır. Her dua için cevap vermek var, fakat kabul etmek, hem aynı matlubunun tam da istediğini vermek, Cenab-ı Hakk'ın hikmetine tabidir. Evet, cevap vermek ayrıdır, kabul etmek ayrıdır. Yani birisinin seslendiğinde, ona dönüp bakarsınız, iltifat edersiniz, ama her dediğini kabul etmeniz, gerekmiyor. Her talebini yerine getirmeniz gerekmiyor. Demek ki cevap vermek ayrı, kabul etmek ayrı. Her dua için cevap vermek var. Yani her duamız için Cenab-ı Hak dönüp bize iltifat eder. Fakat kabul etmek hem aynı matlabı vermek Cenab-ı Hakk'ın hikmetine tabidir. Tabi ne istiyorsak vermek hikmetle ilgili bir durum. Cenab-ı Hak hikmete muvaffuk olmayan heveskerane isteklerimizi elbette yerine getirmeyecektir. Çünkü Cenab-ı Hak Hakim'dir aynı zamanda. Mesela, hasta bir çocuk çağırır, ya hekim, bana bak, hekim lebbeyk ne istersin? Cevap verir. Çocuk, şu ilacı ver bana der, hekim ise ya aynen istediğini verir, yahut onun maslahatına binaen, ondan daha iyisini verir, yahut hastalığına zarar olduğunu bilir, hiç vermez. Evet, çocuk ve hasta. Çocuk yani ihtiyacını bilmeyen ve dolayısıyla başkalarına uçaçmak durumunda olan insanı temsil ettiği için güzel bir örnek. Aynı zamanda insanın aklının kıtlığı dönemini ifade ediyor. Heveslerinin yoğun olduğu dönemi ifade ediyor. Ve kendi istekleri görülmeyince de hemen küsmesi, darılmasını ifade ediyor çocuk. İnsan da bazen bu çocuk gibi davranabiliyor. İşte çocuk hekime böyle diyor yani. Ya kim bana şu ilacı ver? He Evet diyor, dönüyor, bakıyor. Bazen istediğini veriyor. Bazen duruma göre çocuğun durumunu teşhis edip ihtiyacını görüp istediği şeyin ona uygun olup olmadığını karar verip onu ya da daha iyisini verebiliyor. Bazen de zararlı olduğunu bildiği için hiçbir şey vermiyor. İşte Cenab-ı Hak hakimi mutlak Hazır, nazır olduğu için abdin duasına cevap verir. İşte kul da elini açıp dua ettiğinde evet ya kolum diyor Cenab-ı Hak bir anlamda. Evet, hakimi mutlak ama. Hakimi mutlak. Hazır, nazır olduğu için abdün duasına cevap verir. Vahşet ve kimsesizlik dehşetini huzuruyla cevabıyla ünsiyete çevirir. İşte insan yapayalnızken, maddi manevi yapayalnızken, işte maddi yalnızlık, Tenhalarda yalnız olmak var, bu var. Ve kalabalıklar içerisinde yalnız olmak var. Bu da manevi yalnızlıktır. İşte insan ya gerçekten yalnızken ya da hiç kimsenin biz adam yerine koyup iltifat etmediği, bizimle ilgilenmediği bir dönemde elimizi kaldırıp Rabbimizi açtığımızda Rabbimizin bize teveccüh ettiğini bilmek muhteşem bir şey. Kimse biz adam yerine koymazken Cenab-ı Hak bizi muhatap alıyor. Doğanın en e, hoş hazır. Hemencilik verilen netisti bu zaten. Fakat insanın heva perestane ve heveskaran ile değil. Belki hikmet-ı rabbaniyenin iktizasıyla ya matluvunu veya daha evlasını verir veya hiç vermez. Fakat Hak dinliyoruz, iltifat ediyor. Teveccüh buyuruyor. Fakat her istediğimizi vermiyoruz. Niye? Çünkü insanın heva perestane ve heveskerane taakkümü olabiliyor. Yani insanın heves can öyle çekiyor, öyle istiyor. Yani bir amacı yok. Sadece gönül ileelemek için belki bir anlamda. Heveskârane işte çocuk gibi bazı hevesler anlıp bir anlık bir istek. De insan isteyebiliyor. Fakat hikmet-i rabbaniye var. Cenab-ı Kainat sevk diyor Rab ismiyle. Her şeyde bir hikmet gözetiyor bir gaye. Dolayısıyla istediğimiz şey buna uymuyorsa eğer istediğimiz aynen vermeyebiliyor. Ne daha iyi bir şekilde veriyor veya hiç vermiyor. Yani Üstad bir yerde Cenab-ı Hak senin heveslerini kainata mühendis yapmamıştır buyuruyor. Yani biz bir şey istiyoruz. Niçin istiyoruz? Bir heves. Neyse yarın yağmur yağmasın istiyoruz piknik yapalım diye. Ama bir sürü mahlukat var. Hatta bir sürü insan var. Çiftçi var. Yağmur yağsın diye dua dua içindeler. Dolayısıyla Cenab-ı Hak burada bizim heves keranı isteğimizi değil mahlukatın ihtiyaçlarını nazar alarak yağmuru yağdırır. Evet fakat biz dua etmenin sevabını yine alırız ve dua etmenin o verdiği halet-i ruhiyenin e, feyzine mazhar oluruz. Dolayısıyla bizde düşen istemektir. Verip vermemek için cenab hikmetine tabidir. Dolayısıyla her istediğimizin verilmesini beklemek de hikmete aykırıdır zaten. Cenab-ı Hakk'ın hikmetini itham etmektir. Yani işte az önceki misal olduğu gibi doktora bana şunu yaz diye dayatmak belki bir anlamda. Haşa Cenab-ı Hak içinde bana şunu ver bunu ver diye dayatmak gibi değil. Kulluk edebi içerisinde istemek lazım. Yani kaybolan ayakkabının bağcığını bile Allah'tan istediyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Her şeyi Cenab-ı isteriz. Hatta istediğimiz şeyi Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmak için bir vesile itaat ederiz. Dolayısıyla istediğimiz şeyin önemi yok. Bilakis, bilakis istemenin bizzat kendisi son derece önemli. Verilen şeyi onun yanında bir hiç hükmünde kalabiliyor. Hem dua bir ubudiyettir. Dua bir kulluktur. Ubudiyet ise semarat-ı Yaptığımız kulluğun ibadetin semarat-ı Bu ibadetin tanımı bir anlamda. Yani biz niçin ibadet yapıyoruz? Allah emrettiği için. Sonucu ne? Sonucu uhriye, ahirette. Allah'ın rızası en temelde. Rızasının sonucu olarak da cehennemden kurtuluş, cennete vasıl oluş bir anlamda. Başka bir şey karıştığı zaman dua, dua olmaktan çıkar. İbadet, ibadet olmaktan çıkar. Son derece önemli. Biz duayı niçin yapıyoruz? Allah dua et dedi diye yapıyoruz. Sonuçta ne bekliyoruz? Ukrevi bir karşılık bekliyoruz temelde. Evet. Dünyevi maksatlar ise o nevi dua ve ibadetin vakitleridir. O maksatlar gayeleri değil. Mesela yağmur namazı ve duası bir ibadettir. Yağmursuzluk o ibadetin vaktidir. Yoksa o ibadet ve o dua yağmur getirmek için değildir. Evet yağmur duası... Yağmursuzluk vaktinde yapılması gereken bir duadır. Yoksa sıf yağmur gelsin diye yapılmış bir dua olmamalıdır. Öyle olursa bu dua dua olmaktan çıkıyor, ibadet olmaktan çıkıyor. Çünkü zailahi gaye maksat yaparak insan ibadet etmesi lazım ya da ahirete ait menfaatleri sevabı ciyetiyle yapması lazım. Böyle olmadığında ihlas kaçıyor. Dünyevi bir muameleye dönmüş oluyoruz ibadet. Eğer sırf o niyet ile olsa o dua, o ibadet halisi olmadığından kabule layık olmaz. Nasıl ki güneşin grubu akşam namazının vaktidir. Evet vakit önemli ibadetlerde. İşte güneş batınca akşam namazının vakti giriyor. Hem güneşin ve ayın tutulmaları küsuf ve usuf namazları denilen iki ibadeti mahsusanın vakitleridir. Evet, Güneşe ay tutulduğunda bu vakitlere mahsus bazı namazlar var. Yani gece ve gündüzün nurani ayetlerinin nikaplanmasıyla bir azamet-i ilahi ilana medar olduğundan Cenab-ı Hak o vakitte bir nevi ibadete davet eder. İşte güneşin aya, işte ayın güneşe perde olması, ya dünyanın bazen aya perde olması, kainatta cereyan eden o müthiş muazzam e, manevraları aklımıza getiriyor. Cenab-ı büyüklüğün ihtişamını, rubiyetinin azametini zihnimize getiriyor. Bitirmesi gerekiyor. İşte tam o vakitte insanların gündemine ibadet sokuluyor. O vakitlerde namaza emrediliyor. Yoksa o namaz açılması ve ne kadar devam etmesi müneccim hesabıyla muayyen olan ay ve güneşin husuf ve küsuflarının inkişafları için değildir. Evet. Zannedildiği gibi yani o vakitte ha, ay tutuldu, ay kurtulsun diye haşa, namaz kılıyor değiliz. Böyle bir şey yok. O şekilde yansı. akşam battı güneş, ha, güneş battı tekrar çıksın diye biz akşam namazını kılıyor değiliz. Aynı şekilde yağmursuzluk olunca, yağmur namazı kıldığımızda yağmur gelsin için değildir. Çok önemli bir tespit. Biz zaman zaman yani doğrudan e, ne talep ediyorsak onun için namaza duruyoruz, onun için avuç açıyoruz bu bizatihi sadece o şey için olursa dünye bir muameleye dönüyor. İbadet olmaktan çıkıyor. Çünkü ibadet Allah emrettiği için yapılırdı. Sonucu da rıza ilahi ve ahirete aitti. Aynen onun gibi yağmursuzluk dahi yağmur namazının vaktidir. Ve beliyelerin istilası ve muzur şeylerin tasallutu bazı duaların evkatı mahsusalarıdır ki insan o vakitlerde aczini anlar, dua ile niyaz ile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 bulutlar şeklinde uçurup ihtiyaç sahiplerinin imdadına götürüp hayatı e, hadim olması ve muhteşem bir düzen içerisinde mahlukatın ihtiyaçlarını vermesi, onları emzirmesi bir anlamda muhteşem bir hadisedir. Dolayısıyla bunun kıtağını bile düşünmek imkansızdır. İşte insan o vakitte ya yağmur yağmazsa ben ne yapardım? Ya da yağmur yağsara deniz suyu gibi gelseydi ben ne yapardım? Bu makhlukat ne yapardı insan düşünmesi? Bunları hiçbir müdahalesinin olmadan uzaktan seyrettiğinin farkında olması. Dolayısıyla insan hem acizliğini hem fakirliğini anlaması. Bunun karşısında Allah'ın kudretinin ve bize olan rahmetinin farkına varması son derece önemli. Yağmursuzluk vakti bu. Bela ve istilalar geldiği zaman da hastalıklar geldiği zaman da belli duaların vakitleridir. Niye? Aynı amaçla yine. Demek ki elimizde olmuyor. ne kontrol edemediğimiz ne kadar çok şey var. Eğer Cenab-ı Hak bizi rahmetiyle muhafaza etmeseydi bizim varlığımızı devam ettirmemiz mümkün değildi. Cenab-ı Cenab Hak bizi var ettiği için Cenab varlığımız Cenab-ı Hak'ın varlığına muhtaç. Fakat sadece onunla değil bizi var etti, bunca sistemle donattı ve her an be anda bizim ihtiyaçlarımızı gideriyor. İnsanın dolayısıyla işte her an Cenab-ı Hakk'ın koruması, hıfzı, rahmeti, şefkati altında. Bu kadar insan bunu çok zaman anlayamıyor. İşte hastalıklar, belalar, musibetler, yağmursuzluk gibi şeyler bunu insana hissettiriyor. İşte o vakitlerde bu, hiss, bu hissiyatla Cenab-ı Hakk'a avuç açması için namaza, duaya, ibadete davet ediliyor. İşte da tam bunu ifade ediyor. İnsan kendi az ve fakirliğinin fark etmesi... Kudreti sonsuz, rahmeti sonsuza el avuç açması anlamına geliyor. Kıymeti de orada. Eğer çok dua edildiği halde beliyeler, belalar defolunmazsa denilmeyecek ki dua kabul olmadı. Belki denilecek dua vakti kaza olmadı. Yani istediğimiz duanın anında karşılık bulması da hikmete aykırı. Çünkü anında dua eder etmesi her şeyin tezahür ettiği, bir durum söz konusu olsa imtihan diye bir şey kalmazdı. Herkes iman ederdi. Oysa insan imanının kıymeti nereden kaynaklanıyor? İnsan iman etmeye bilme potansiyelindeyken imanı tercih etmesinden kaynaklanıyor. Fakat bu kadar her dua edilen aniden cevap verilseydi, bu kadar aşikar bir şekilde dua eden mucib ünvanı altında Cenab-ı Hakk'ı takdir etmeyen, tasdik etmeyen kalmazdı. O zaman Hazreti Ebu Bekir de, Hazreti Ebu Cehil de aynı şekilde iman ederdi ve buna iman denmezdi artık. Neredeyse bilgi seviyesine inerdi. Çünkü insanın iradesi ref olurdu. Madem imtihandır, imtihanda insanların iradesiyle seçim yapmaları esastır. Onun için dua anında kabul görmeyebilir. Ve de ya da anında kabul görmesi uygun olmayabilir. Cenab-ı Hak hikmetiyle en uygun zamanda, bize en faydalı surette verecektir. Bu bazen ahirete e, tehir edilecektir. Evet Cenab-ı Hak fazlı keremiyle belayı ref etse nurun ale nur. Yani bir dua ettik bela vaktinde, bela kalktı. O vakit dua vakti biter, kaza olur. Demek dua bir sırrı diyetir. Buradan anlaşılan nokta bu. Demek dua bir sırrı diyetir. Yani, ubudiyetin sırrı, ruhu, özü, anlamı bir anlamda. Ubudiyet ise halisen li vechillah olmalı. Yani sırf Allah rızası için yapıldığında ibadet ibarettir. Yalnız acizini sar edip dua ile ona iltica etmeli. Rububiyetine karışmamalı. Evet. Yani aciz insan fakirliğini itiraf edip huzurunda ilan ediyor. Ama rububiyetine karışmamalı. Rububiyeti Cenab-ı Hakk'ın her şeyi nasıl olması gerekiyorsa o şekilde sevk idare etmesidir. Bir anlamda kainattaki yöneticiliğidir Cenab-ı Hakk'ın. Hadiseleri yönetmesidir. Buna karışmamalı insan. Yani öyle değil böyle olsun demek gibi oluyor çünkü zaman zaman. Öyle değil böyle olmasının doğru ol olmadığı zamanlar olabiliyor. Yani Cenab-ı Hak size bir bela veriyor. O belanın verili şikmeti vardır. Dolayısıyla o bela mesela bazen terbiye için verilir. Dolayısıyla bu terbiye Vazifesini bitirene kadar o bela devam etmeli. Dolayısıyla istediğimiz zaman anında kalkmıyor o bela. Ve yağmursuzluk insanlara bir hissettirmek için gelmiştir. Böyle sonuna kadar onu hissetmeleri için belki geziktirilecektir. Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine bağlı bir şey bu. Evet. Dolayısıyla cenab-ı bakın rububiyetine de karışmak gibi, burnumuzu sokmak gibi bir edepsizlik içerisinde olmamamız gerekir. Bunda olan nedir? Halimizi ve azizimizi itiraf edip cenab-ı bakın hikmetine ve rahmetine itimat edip Beklemek gerek. Tedbiri ona bırakmalı. Hikmetine itimat etmeli. Rahmetini ittiham etmemeli. Yani işte haylaz bir çocuk gibi. Yani istediğini vermesen sen beni sevmiyorsun diye bir tavır koyması gibi haşa. Biz de Cenab-ı Hakk'a karşı dua edip hemen kabul olmadığında Allah beni sevmiyor tarzında haşa. Bir itham durum içerisinde olmamalı insan. Duanın edebi budur. Evet hakikati halde hayat beyinatın beyanıyla sabit olan. Ayetlerini çok açık bir şekilde beyan ediyor. Bütün mevcudat, her birisi birer mahsus tesbih ve birer hususi ibadet, birer has secde ettikleri gibi bütün kainattan dergah ilahiye giden bir duadır. Evet, ayet bunu ifade ediyor. yani. Her şeyin tesbih halinde olduğunu ifade ediyor. Her şeyin çeşit ibadet hali içerisinde olduğunu ifade ediyor. Bu da canlı cansız bütün kainat için geçerli olan bir ifade. Yani cansız varlıklar veya bile belli bir fonksiyonlar verilmiş. Dolayısıyla o fonksiyonu icra etmesi onun bir çeşit ibadeti ve tesbihi hükmünde oluyor. Dolayısıyla kainattan aslında sürekli yükselen bir şey var. Bu ibadet sadasıdır, hamd sadasıdır, zikirdir, tesbihdir. Evet, demek ki bütün kainattan dergah ilahe giden bir duadır. Ya istidat lisanı iledir. İstidat burada duayı dörde ayırıyor. Bir tanesi istidat lisanı iladır. Bütün nebatatın duaları gibi. Yani mesela bir çekirdek, bir habbe, bir tohum dua halindesin. Bir ağaç olmak istiyor. Kendisinde küçücük özet olarak yazılan hakikatleri daha büyük, daha görkemli bir şekilde ihtişamla mahlukatın nazarına, Rabbinin nazarına arz etmek istiyor. Tabi bir yerde değil, yerkürenin her tarafını da göstermek istiyor. Böyle bir duası var her bir çekirdeğin bir anlamda. Fakat bunu yapacak gücü kudreti yok. Çünkü bunun için güneşe ihtiyacı var, güneşe hükmü geçmez. Bahara ihtiyacı var, güneş sistemini sevk ve idare edebilmesi lazım. Yağmura ihtiyacı var, denizlerden bulutlarla e, sevk edip e, suyu ihtiyaç vaktinde Kendisine gelebilmesi lazım. Bunların hiçbirine gücü yetmiyor. demek ki bir dua halinde sadece fakat görüyoruz ki o dualar kabul oluyoruz. Yer özellikle bahar mevsiminde yem yeşil çiçeklerle bezeli, muhteşem bitkilerle donanıyor, sebzelerle donanıyor, meyvelerle donanıyor vesalam. Evet dolayısıyla demek ki nebatat potansiyel bir dua, potansiyel diliyle, taşıdığı istidat diliyle bir dua ediyor. Bütün nebatatın duaları gibi ki her bir lisan istidadıyla feyyaz-ı mutlaktan, her şeye bütün ihtiyaçlarını veren Cenab-ı Hak'tan bir suret talep ediyorlar. Bir şekil almak istiyorlar. Ve esmasına bir mazhariyet-i münkeşife istiyorlar. Yani Cenab-ı Hakk'ın sanatıdır. Bir çekirdek de bir ağaç kadar müthiş sanatlıdır. Ama onun böyle inkişaf etmiş, işte, azametli görkemli bir hale gelmiş, bir dünya renklerle bezlenmiş, tatlarla bezlenmiş hale gelmek istiyor. Böylece Cenab-ı Hakk'ın sanatını insanların nazarını arz etmek istiyor. İşte baharda da bu duaların kabul olduğunu görüyoruz. Manavlar dolusu, sebzeler, meyveler al dedince kabul olmuş dualar var. Evet. Demek ki dua deyince sadece kendi duamızı anlamamamız lazım. Bütün ihtiyaç sahipleri ihtiyaçlarını kadiyül hacata, bütün ihtiyaçları veren Cenab-ı Hakk'a arz ediyorlar. Ki onların bu ihtiyaçları görülüyor. Dolayısıyla gözümüzün önündeki bu ihtişamlı bahar aslında kabul olmuş duaların, neticesidir. Veya ihtiyacı fıtri lisanlıdır ki bir diğer doğada ihtiyacı fıtri lisanıyla. Fıtri ihtiyaç, doğal ihtiyaç diyorlar ya. Bütün zi hayatın iktidarları dahilinde olmayan hacat-ı zarriyeler için dualarıdır ki her birisi o ihtiyacı fıtri lisanıyla Cevvâd-ı Mutlak'tan idame-i hayatlar için bir nevi rızık hükmünde bazı metâlib istiyorlar. Yani hayvanların bir dünya ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçları isterseniz kalem kalem ayırıp işte şu kadar minarele bu kadar ihtiyaç var. Şu kadar kalori ihtiyaç var. Şu kadar proteine ihtiyaç var vesaire ayırabilirsiniz. Yani insanın yaşaması için o kadar çok şeye ihtiyaç var ki. Hepsi kalem kalem. Bunların bir tanesinin eksik olması insanda hastalık olarak kendini gösteriyor. Zaman zaman hayatla bağda ismiyiz. Evet. Evet. Yani sadece insandaki bir iyotun eksikliği birkaç gramlık iyot eksikliği insanda zeka özrü yapabiliyoruz. Evet. insanın bütün hayat e, dengelerini bozabiliyor. Bu demir için de geçerli. Sadece basit e, e, elementler için değil. Aynı zamanda vitaminler için, işte proteinler için, hormonlar için de geçerli. İşte, mahlukat bu ihtiyacın farkında bile değil. Mesela yeni dünyaya gelmiş bir bebek bunun farkında bile değil. Bir buzağı, bir kuzu farkında bile değil. Bu kadar ihtiyaçlar var bu ihtiyaçları gideriliyor memeler musluğundan bütün ihtiyaçları kalem kalem hesaplanmış şekilde geliyor i̇şte doktorlarımız sık sık söylüyorlar ilk 5 ay 6 ay çocuk sütle dahil hiçbir şey almasa anne sütü yeterli deniyor demek ki bütün ihtiyaçları onun içerisinde ya da mesela bir yumurtanın içerisindeki bir civciv bir nokta gibi bile değilken bir miktar ısı verildiği zaman içinden tam bir civciv çıkıyor Demek ki o gergin hayatı için, donanım için ne lazımsa hepsi içinde var. Bunlar müthiş şeyler. Dolayısıyla ihtiyaçları gören, en incesine kadar gören birisinin ancak böyle bir vermede bulunabileceğini insan bununla idrak ediyor. Bu kadar ihtiyaç sahipleri var. İhtiyaç sahiplerinin kendileri bile ihtiyaçlarının farkında değil kalem kalem. Fakat bu ihtiyaçlar da görülüyor. İhtiyacını gören, mesela bir buzağı için bir inek, ihtiyacını görüyormuş gibi görünüyor ama inek, onun ne ihtiyaçlarını fark edebilecek durumda, fark bile tam bu keyfiyette bir süt imal edeyim diye bir fabrika kuracak bir durumda değil. Dolayısıyla o yavrucağın ihtiyacını bilen, o annenin memesinde o muhteşem sütü imal eden, doğrudan doğruya kâdî hacat olan fe iâz mutlak olan Cenab-ı Hak'tır. Dolayısıyla mahlukatın bitmez tükenmez ihtiyaçlarını an ve an gideren Rezzak, Rahman ünvanıyla Cenab-ı Hakk'ı gösteriyor. Demek ki bütün ihtiyaçlar sahipleri şuursuzla olsalar ihtiyaçlarını birine arz ediyorlar ve Kadıyül hacet olan Cenab-ı Hakk o ihtiyaçlarını onlara veriyor. Bu bir anlamda duaları icabet eden ünvanıyla Cenab-ı Hakk'ı tanımamıza sebep oluyor. İstidat lisanıyla bitkilerin İhtiyacı fıtri insanların hayvanların insanların durumu bize anlatılmış oluyor böylece. Veya lisan ile bir duadır ki, üçüncü bir dua türü, lisan ile yani zor durumda kalan. Zor durumda kalmak ne demek? Çok ciddi ihtiyaç içinde olmak demek. Bu da işte fıtri, doğal ihtiyaçlar sınıfına giriyor neredeyse. Böyle bir duadır ki, mustar kalan her bir zirruh kat'i bir iltica ile dua eder. Bir hami meçhulüne iltica eder. Evet, bu tüm dünyada insanlarda var. Zor durumda kalınca insanlar yürekten dua ediyorlar. Bilmedikleri, tanımadıkları ama kudretini bildikleri, rahmetini hissettikleri birisine yalvarıyoruz. Zor durumda kaldığında bu çok daha kuvvetle kendisini gösteriyoruz. Belki Rabbi Rahim'ine teveccüh eder. Evet, dolayısıyla Üstad'ın öyle bir yerde kırık bir tahta Parçası üzerindeki kırık kalpli bir insanın hatırına denizin fırtınasının dindiğinden bahsediyor. Veya işte mazlumun o zor durumda yaptığı bedduadan kurtuluşun mümkün olmadığı ifade ediliyor. Çünkü o kadar zor durumda hatta kafir bile olsa bu beddua çevrilmiyor şeklinde ifadeler var hadisi şeriflerde. Bu üç nevi dua bir mani olması daima makbuldur. Dördüncü nevi ki en meşhurdur bizim duamızdır. Yani Konu dua olunca biz hep kendi dualarımıza odaklanıyoruz ama işte üstadın kainat çapında genişlettiği an be an bütün mahlukatın bütün ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılayan Rabbimizi bize tanıtıyor. Dua bu açıdan çok önemli. Burada şunu da vurgulamakta fayda var. İnsanın kendisi dua halinde değilse ihtiyaçlarını görüp Cenab-ı arz etmek durumunda değilsin. Mahlukatın bu dualarını da görür. Onun için insan kendi duası içerisinde kendi ihtiyaçlarını arz ederken mahlukatın ihtiyaçlarını fark edip onların da tamamıca karşılandığını fark ettiğinde onun dua ettiği zaten dualara nasıl icabet ettiğini de fark ediyor. Onun tevit makamında kainattaki bütün Sevk idarenin bizzat onun elinde olduğu, bütün mahlukatın bütün hallerini gördüğü, bildiği, hepsinin ihtiyaçlarını giderdiği ünvanı içerisinde Cenab-ı Hakk'ı tanıyor. Sağlam, kuvvetli, derin, saf bir iman elde ediyor dua sayesinde. Onun için insan kendisi dua edecek ki mahlukatın duasını fark etsin. Evet, dördüncü nevi ki en meşhurdur bizim duamızdır. Bu da iki kısımdır. Biri fiili ve hali, diğeri kalbi ve kali. Bazen fiilen, halen, bedenen bizzat yaptığımız dualar var. Bir de dilimizle, kalbimizle yaptığımız dualar var. Mesela, esbaba teşebbüs bir duayı fiilidir. Yani Cenab-ı Hak kainatta sebepler zinciri koymuş. Cenab-ı Hak koymuş bu zinciri. Dolayısıyla onlara teşebbüs lazım. Fakat sebepler sonuçları yaratmıyor. Bu son derece önemli. Dolayısıyla esbaba teşebbüs ediyoruz. Esbaba teşebbüs. Cenab-ı Hak bunlara riayet etmemizi istediği için böyle bir kanun koyduğu için Cenab-ı Hak'ın koymuş olduğu düzene uyuyoruz. Bu bir çeşit duadır. Esbabın içtima sebebi icat etmek için değil, belki lisan-ı haliyle müsebbebi Cenab-ı Hak'tan istemek için bir vaziyeti marzıya almaktır. Yani sebepleri bir araya getirmek, gerekli bütün sebepleri, şartları bir araya getirmek, duaya kuvvet vermektir. Halbuki bir çeşit cemaat halinde bir dua anlamını taşıyor. Bu da e, sebebe riayetten ziyade sebebi Cenab-ı Hakk'ın kapısını çalmak gibi bir e, şart olarak görüyor. Bir çeşit dua hükmünde. Cenab-ı Hakk'ın arzu ettiği bir tarza giriyor insan. Demek ki cenab böyle istiyor. Böyle yaparsanız vereceğim. Demiş ki kendine böyle bir düzen koymuş. Fakat yani sebepleri, sebepler sonuçları doğurmuyor. Sebep ve sonuç arasında bir ilişki var. Ama bu sebep illiyet anlamda illiyet sebep sonuç e, e, gibi birbirine sıkı sıkı bağlı şeyler değil. Güzel bir örnek var. Hatta çift sürmek hazine rahmetin kapısını çalmaktır. Yani çift sürmek lazım, toprağa bakmak lazım. Sonra bu cana bakın rahmet hazinesinin kapısını çalmaktır. Ne demek? Yani kapıyı çalıyoruz ama içeride bize bir şey veriliyor. Böylece bu kapıyı çaldığımız için değildir. Yani kapı çalınınca yani zile basınca içeriye yemek servisi yapılıyor gibi bir şey değil. Veya işte ulufe dağıtılıyor gibi bir şey değil. Kapıyı çalarız. Halimizi arz etmiş olur. İçeride lütfen bize bir şey verilir. Dolayısıyla esbaba teşebbüs de böyle. Sebebe teşebbüs ettiğimiz sonucu alıyor değiliz her zaman. Nitekim zaman zaman ekiyoruz biçemiyoruz. Fakat Cenab-ı Hakk'ın kanunlarına riayet tarzında olduğu için, tam da Cenab-ı Hakk'ın istediği tarzda olduğu için ve de e, hakkını vererek yaptığımız bu çift sürme işi e, kuvvetli bir dua, yürekten bir dua olduğu için kabule karin oluyor. Ama ben çift tarla iyi baktım, tarla da bana iyi verdi gibi bir düşünce son derece yanlış olur. Veren Cenab-ı Hak'tır. Yani sebebi yaratan sonucu da yaratıyor. Az önce dediğimiz gibi yani buzağının mesela ihtiyacı var. Bu ihtiyacını e, gören Rabbimiz, ineği yarattığı gibi ineğin memesinde sütü de yaratıyor. Yoksa Allah ineği yaratmış, inekle süt yapıyor değildir. Sebep, inek. Sonuç, süttür ama ortada gördüğümüz bir şey var. İneğin aptallığı, bilmezliği, cehaleti, hesapsızlığı ortadayken böyle hesaplı, kitaplı, muhteşem bir sütün yavrunun imdadına gönderilmesi gösteriyor ki sebeple sonuç arasında aslında bir uçurum var. İnekten alıyoruz ama ineği yaratan ineğin memesinde sütü yaratıyoruz. Olarak kabul etmemiz lazım. Tevhid inancının gereği de bu. Aklın gereği de bu. Evet. Dolayısıyla çift çift sürmekle biz baharı getiremiyoruz. Yağmuru getiremiyoruz. Ve o e, azot, oksijen, hidrojen, karbondan müteşekkil e, tohumları biz ağaç yapamayız. Dolayısıyla bütün bunlar doğrudan doğruya kudreti sonsuz, hikmeti sonsuz, ilmi sonsuz, iradesi sonsuz biri tarafından yapılabilir. Bizim yaptığımız kapıyı çalmak, rica etmek, dua etmek anlamını taşıyor sadece. Dolayısıyla sebeplere teşebbüs bir nevi duadır. Evet, bu nevi duayı fiili cevvada mutlakın isim ve ünvanına mütevecci olduğundan kabule masaliyeti ekseleti mutlakadır. Evet. Cenab-ı Hakk'ın isimlerin tecellileri var kainatta. Bunları görebilmek için, gösterebilmek için Cenab-ı Hak sebepleri yaratmış. Bu sebepleri yok saymak doğru değil. Ya da Cenab-ı Hak perde olarak yaratmış bazı insanların gözüne. Dolayısıyla perde yırtmak da doğru değildir. Evet. Bununla alakalı Peygamber Aleyhisselam'la irtibatlı bir hatıra var. Bir kadın kadıncağızın bir tek devesi varmış. Vuyuz olmuş. Sürekli dualar ediyoruz. Ona gelen Peygamber Aleyhisselam durumu öğrenince duasına biraz da katran katsın buyuruyoruz. Çünkü katran o yüzden iyi geliyormuş. Dolayısıyla bizatihi dua yani fiili duanın gerektiği yerde sadece kavli, lisani bir dua yetersiz kalır. Çünkü Cenab-ı koymuş olduğu e, düzene aykırılık taşıyor. İkinci kısım, yani bizim fiili duamızın, şey, insanın duasının ikinci kısmı, lisan ile kalb ile dua etmektir. El yetişmediği bir kısım metali istemektir. Bunun en mühim ciheti, en güzel gayesi, en tatlı meyvesi şudur ki, evet, yani bizim dua derken anladığımız genelde bu oluyor. Elimizin yetişmediği bazı mevzular oluyor. İşte acizliğimizi ilan edip, fakirliğimizi ilan edip, cenab bakın Hakk'ın kudretine ve rahmetine iltica ediyoruz. Bizim için dua bu. Bunun en mühim ciheti, en güzel gayesi, en tatlı meyvesi şudur ki dua eden adam anlar ki birisi var. Onun hatıratı kalbini işitir. Dua eden adam böyle. Sessizce dua ediyor köşesinde. Birisi var, benim kalbimin hatıralarını, bu sessiz dualarımı işitiyor. İşitiyor ki ben ona dua ediyorum. Yani tam böyle bir ruh hali. Evet, Her şeyi ile yetişir. Niye? Çünkü ben dua ettiğim gibi şimdi bir dünya mahlukat var, dua ediyor, haline arz ediyor. Onların da seslerini işitiyor ki, benim sesimi işitiyor. Onların da isteklerini yerine getiriyor ki, bütün hep beraber duadayız tarzında. İnsan Cenab-ı Hakk'ın hem her şeyi bilmesi, hem her şey gücünün yetmesinin ee, duruşunu sergiliyor bir anlamda. Evet. Öyle birisini el açtığının farkında. Dua eden adam ki birisi var, onun hatıratı kalbini işitir, her şeye el yetişir. Her bir arzusunu yerine getirebilir. Aczine merhamet eder, fakrına medet eder. İşte ey aciz insan ve fakir beşer! Dua gibi hazine-i rahmetin anahtarı ve tükenmez bir kuvvetin medarı olan bir vesileyi elden bırakma. Müthiş bir şeyle Üstad son paragrafla bağlıyor. E aciz insan ve fakir beşer. Ne olursa olsun insan acizdir. Ve ne olursa olsun insan fakirdir Cenab-ı Hakk'a karşı. Dua gibi bir, dua gibi hazine-i rahmetin anahtarı ve tükenmez bir kuvvetin medarı olan bir vesile elden bırakma. Madem acizsin, tükenmez bir kuvvete el açmaktır dua. Ona dayanmaktır. Madem fakirsin, hazine-i rahmeti olan sonsuz hazinesi olan, rahmet hazinesi olan birisinin ne ulaşmak için bir vesile. Bu önemli bir nokta. İnsan acizini ve fakirliğini bildiği nispette Cenab-ı Hak ona yardımda bulunuyor. Kendine güç, kuvvet atfettiği nispette Cenab-ı Hak'ın yardımı kesiliyor. Evet. Dolayısıyla insanı Cenab-ı Hakk'a en çok yaklaştıran şey aciz ve fakir. Aciz ve fakrıdır. Aciz ve fakrı iki kanata benzeriyor üstad. İnsan aciz ve fakrıyla marifette terakki ettiği yani kendi acizliğini ve fakirliğini fark ettiği oranda mahlukatın acizliğini ve fakirliğini fark ediyor. Mesela kendi azine medet eden bir kudreti kendi fakrına imdat eden bir rahmeti insan fark ediyor. Bütün mahlukat çapında. Evet. Dolayısıyla insanın acizliğini ve fakrini fark etmesi insan için önemli bir e, hareket noktası. Evet. Dolayısıyla acizliğinin ve fakirliğinin ünvanı olan bu duaya yapış Ala yı illiğin insaniyete çık. İşte insan ancak böylelikle uçabiliyor, yükselebiliyor. İşte Ala yı illiğin dediğimiz en yüksek şeref makamına insan yükselebiliyor dualanacak. Bir sultan gibi bütün kainatın dualarını kendi duanın içine al. Bütün mahlukat duada madem, ihtinâ sırâtel müstakîm diyoruz mesela, biz diye dua ediyoruz Cenab-ı karşı. İşte biz derken aslında bütün mahlukatı niyet ederek, Cenab-ı Hakk'a dua etmek, ondan istemek gerek. Bir sultan gibi, sen bunu yapabilirse. Bir abdülkülli ve bir vekil umumi gibi. Külli bir abdü. Yani bütün yani temsilci gibi olur ya, devleti temsil eden bir temsilci gibi adeta bütün dua edenlerin temsilcisi hükmünde insan onların dualarını Cenab-ı Hakk'a arz edebilir kendi duası içerisinde ve bunu fark edebilir. Böylece kainat çapındaki muhteşem bir halka-yı zikre ya da ibadete katıldığını fark edebilir insan. Evet. Bir abdükülli ve bir vekil umumi gibi iyi kenesta'in yani Yalnız senden yardım dileriz de. Kainatın güzel bir takvimi ol. Evet. Kainatı gösteren, kainatta bütün zamanlarda kendisini gösteren Cenab-ı Hakk'ın ihtişamlı icraatını ve rahmetini müşahede et. Bunu kendinde göster. Göster kalbinde göster. Evet. Burada birinci mefası bitirmiş oluyoruz. Sumhaneke la ilmelena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim vahirud davana enilhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.